Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın, Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, yani bugün tabii özellikle ekonomik konuları konuşmak lazım. Çeşitli ekonomi yazarları da Mesela T24'ten ekonomist Uğur Gürses, Murat Sabuncu ile konuşurken de Ankara çöküşe götüren politikalarda ısrarcı görünüyor demişti ve enflasyonun %60'ı bulabileceğini orta sınıfında gerilemekte Hatta çöküşe gitmekte olduğunu, bunun sürdürülebilir olmadığını söylemişti. Sadece zaman kazanmaya yönelik adımlar atılıyor diye. Aynı şekilde Mustafa Durmuş da ayrıntılı bir yazısında halkın beslenme ve ısınma arasındaki zor seçiminden bahsetmiş yani elektrik enerjisi fiyatlarındaki büyük çaptaki artışın bir küresel çaptaki artışlar, zamlar olduğu yatsınamaz ama Türkiye'deki fiyat artışının da izlenen faiz ve kur politikalarıyla ilgisini de koymuştu ve o da enflasyona, emekçinin enflasyonunun çok daha yüksek olduğunu söylemişti. E bu konular üzerinde biraz yorum yapabilir miyiz, konuşabilir miyiz? Elbette. Bence Sadece ekonomik açıdan bu yüksek enflasyon büyük bir sorun haline geldiğinde Aynı zamanda senin sözün ettiğin yazarların da söylediği gibi Ücretli kesim tabi esnaf sanatkar onlar da büyük bir kıntıdan mı Ücretli kesim üzerindeki şeyini daha iyi hesaplayabiliyoruz şimdilik Bu büyük bir toplumsal aynı zamanda tabi politik sonuçları da olacak herhalde Büyük bir sorun haline geldi. Şimdi bu orta sınıf meselesi zaten orta sınıf kimlerdir? Yani bunların üçte 2 hatta daha fazlası aslında ücretli. Bir çok düşük gelirli kesim var. Daha çok tarımda ama tabii kentlerde de asgari ücret hatta kayıt dışında asgari ücretin altında da çalışanlar olduğunu biliyoruz ama sonuçta orta sınıf dediğimiz işte aşağı yukarı gelir dilimlerine göre dağıttığın zaman nüfusu yüzdekı ortadaki yüzde 40 olarak düşünebiliriz Sen de dün konuştuğumuzda orta sınıf meselesini ele alalım enflasyon altında nasıl eziliyor ne oluyor genelde ücretler bu konuda ...görüş birliğine vardığımızda biraz rakamlara baktım. Önce şunu söyleyeyim. Tabii rakamlar oldukça geriden geliyor ama son elimizdeki rakamlarla durum neydi onunla ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum. Sonra enflasyon meselesi ve sonuçlarına geleceğim. Zamanımız yeter herhalde. Şimdi bu gelir meselesi esas olarak gelir ve yaşam koşulları anketiyle Çünkü takip ediyor. Ama gelirleri bir yıl öncesinden ait gelirleri sorduğu için doğru olan da o. 2019 gelirleriyle ilgili elimizde veri var. Ama bir de aynı zamanda gelir ve yaşam koşulları anketi işte isminden de belli. Yaşam koşullarını da takip ediyor. Pek çok soru soruyor bununla ilgili. Buradan da işte önceleri şiddetli maddi yoksulluk diye Çeviriyordu TÜİK, Siver Material Deprivation, Aa, şey, şey ismi, Avrupa Birliği'ndeki ismi, e, sonra bunu ciddi maddi yoksulluk demeye başladı, daha doğru bir çeviriydi. Ama son baktığımda bunu antri parantez söylüyorum, sadece maddi yoksulluk demeye başlamış, ciddi maddi yoksulluktaki ciddi sıfatı, ortadan kalkmış. Neyse burada birçok şeyi ima ediyor aslında ama bunu geçelim. şu manzara şu ortadaki yüzde kırkını yani en düşük yüzde otuzu kenara bırak, en yüksek yüzde otuzu da bırak. Ona odaklanalım. Diğer tanımlara da baktım ama o kadar önemli değil. Bir kere zaten 2013'te bunların payı yüzde kırkın zirve yapmış. Yani milli gelir içinde aldığı pay yüzde ekor 31, 2019'a gelince yani elimizdeki son rakam bu zaten %30,3'e düşmüş. Yani daha Covid öncesi 2020'de bu büyük bir ihtimalle daha da düştüğünü göreceğiz. 2021'de de birazdan geleceğim enflasyon konusunu konuşurken tahminlerimi söyleyeceğim. Büyük bir ihtimalle daha da düştüğü. Bu aynı Ee, şeyde dönemde tepedeki yüzde on ne olmuş diye baktım. Onun payı maşallah yüzde otuz virgül üstten otuz çıkmış. 2013'ten bin üçten iki özür dilerim. Tepedeki yüzde beş bunu açıklıyor TÜİK yani bunu da açıklıyor. O da yüzde on dokuz virgül çıktı. Yani en tepe kesimde en yüksek gelirli kesimde hakikaten son yıllarda bu hani Türkiye hızlı büyüyor 2018'den beri böyle değil tabii. Bu söylemle aslında öbür tarafta gelir paylaşımında da ciddi bir eşitsizlik artışı olduğu gözüküyor. Başka rakamlar da var bunu teyit eden ama rakamlara fazla boğmak istemiyorum. %1'i açıklamıyor. %1'e baksaydık herhalde daha da ciddi bir payında artış olduğunu görecektik. Yalnız şurada şu, bir parantez açayım. Açık diyor dinleyicilerine şunu da belirteyim. Bu sadece Türkiye için değil söyleyeceğim. Gelir istatistikleri açısından. Tüm dünyada böyle, Avrupa'da da böyle. Bu anketlerde öyle en yüksek milyonerlerin milyarları zaten kapsayamaz da çünkü Nüfus örnekleminden çıkmaz onlar. Milyonerleri de kapsamıyor. Çünkü şeye baktığım zaman en yüksek tepedeki yüzde beşin aslında yıllık e, ortalama geliri yüz elli bin liraymış. E, yani neredeyse böyle e, nispeten yüksek gelirli, vasıflı, ücretli çalışanları ancak kapsıyor. Onun dışındakileri kapsamıyor. Onu da belirtim için Neyse... Bu konuyundan 2020 bu maddi yoksulluk dediği several material deprivation rakamları 2020 için de var. Çünkü o yıl anketi yaptığı yıl tabii ne olduğunu soruyor koşulların. Bu bakımdan en yakın şey bu rakamlar bunlar en yakın geçmişteki bu maddi yoksulluk. Çok yüksekti Türkiye'de. Şunu da altı parantez belirteyim. Bulgaristan'la birlikte biz Avrupa sıralamasında birinci sıralardaydık. Şimdi büyük bir ihtimalle Bulgaristan bize herhalde altımıza inmiştir. 2015 yılında %35,5'tu. Yani nüfusun üçte birinden fazlası aslında maddi yoksulluk içindeydi. Şimdi ayrıntılara fazla girmek istemiyorum enflasyona bir an önce geçelim diye. Burada bir, bir dizi soru var. Dokuz soru var. Bunlardan dördüne yapamıyorum ya da yok dediği zaman işte soruyor buzdolabım var mı, araba var mı, bulaşıklık kiresi var mı? Ya da daha önemlisi gıda üç günde bir şeyini protein gıdası alabiliyor musun? işte beklenmedik harcamaları karşılayabiliyor musun? İşte konut şeyinde yükler nedir, göğüsleyebiliyor musun? Şimdi uzatmayayım. Buna benzer 9 soru var. Bunların dördüne hayır, yapamıyorum diyenler işte maddi yoksul sayılıyor. Bu üçte birinden fazlasıymış nüfusun. %35,5. Sonra hakikaten azalıyor. Nereye kadar azalıyor? oluyor? 2019 yılında %26,3'e kadar düşmüş. Nedir? Seçti dörtte biri. Yani nüfusun. üçte birinden dörtte biri maddi yoksul durumuna gelmiş. Bir iyileşme var. Ama 2020 yılında şeyin tersine döndüğünü görüyoruz. Bu göstergenin. Yüzde yirmi yedi dörde çıkmış. Şimdi burada bir soruyla da ilgili oradan enflasyona geçeyim. Bu dokuz soru dedim. içinde bir tanesi konut masrafları. Bunun içinde kiralar var. İşte tabii ısınma var. Doğalgaz, su, elektrik. Bunların zaten 2019 yılında Türkiye'de hanelerin işte nüfusun %68,4'ü zaten çok ya da az yük getiriyor diyordu. 2020 yılında bu yüzde gitmiş 71'e çıkmış. Şimdi enflasyonla birlikte yüksek bir olarak yüksek enflasyon ki bunun içinde biliyorsunuz son 1-2 ay içinde Müthiş bir sıçramın %20'lere kadar çıkmıştı enflasyon. Önce Aralık ayında %13 küsur arttı, Ocak ayında %11 küsur arttı ve %49'a dayandı. Şimdi bunun içinde de gene Ocak'ta özellikle bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bütün vatandaşlar faturalar geldiği için vehmetini görüyor bu konut masrafları olağanüstü arttı. Şimdi bu %71 zaten olağanüstü yüksek. Bu yük getiriyor diyen bu nüfusun %71'i tabii bilemiyorum kaçı çıkacak ama %90'a çıktıysa hiç şaşırmayacak. %90, yani %90 öyle içinde mi? %90'ın çok yük getiriyor diyenler de yarıdan fazlayı geçti büyük bir ihtimalle. Neden böyle? Çünkü Şunu yani yönetimde, hükümetde adına ne derseniz ya da cumhurbaşkanlığı diyelim. Cumhurbaşkanlığı da aslında enflasyonun bu düzeye geleceğini düşünmedi bana sorarsanız. Onlar zannediyorlardı ki tabii ki enflasyon artacak. Çünkü kur yükseliyor tamam faizleri düşürdük ama enflasyon o kadar artmaz. Zaten bir süre biraz yüksek seyreder. Ondan sonra biz bu enflasyonu telafi edecek bu arada tedbirleri alalım. Ne tedbirleri alındı? E, malum asgari ücret %50 zamlandı. İlk defa e, bu ayın başında, Şubat ayının başında ücretliler, tabii hepsi değil ama en azından asgari ücret alanlar. Şeye kadar e, 4.250 liraya çıktı, 2.800'li liradan net maaşları var. E, Tabii o büyük bir ihtimalle ama o da çok şüpheli. Eğer asgari ücretin üzerinde ücret alanlara da işverenleri zam yaptı mı yapmadı mı biliyoruz ki bir kısmı yapmadı halen. Bir kısmının yaptığını belki tahmin edebiliriz ama aynı ölçüde değil. Ama sonuçta ücretlerin bu yüzde 49, yüzde 50'lik enflasyonun altında kaldığı çok açık. Şimdi... %50 asgari ücret artışı yapıyorsun. Hadi diğer ücretler de diyelim çoğunluğu yüzde %50 artmış olsun. Bundan çok şüphelerim var. E ama asgari ücret %50 artışı bile dikkate alsan zaten enflasyon karşısında erimiş durumda. Yani hiçbir geçen Ocak ayında şöyle düşünün. Geçen Ocak ayında asgari ücretten Ücret alanlar ve ücretlerin çoğulluğu bugün geçen yılın 2021 Şubat ayında neredeyseler satın alma gücü açısından geçinme seviyesi vesaire açısından şu anda aynı yere gelmiş durumdalar. Ama bunun içinde biraz önce ifade ettiğim gibi bazı kalemlerde daha da yüksek olduğu enflasyon. Özellikle şimdi bu şey açıklandığında onu göreceğiz önümüzdeki aylarda da hem gıda hem konukta çok ciddi enflasyon artışları var. %50'den daha yüksek. Şimdi demek ki bu hakikaten kesim özellikle ücretli kesim eriyor. Şimdi esnafın da bu kesimden geçiren esnafın da gelirlerinde ne kadar büyük zorluk çektiklerini onunla ayrıca biliyoruz. Yani ister küçük perekande esnafı olsun, ister sanatkar olsun. Hatta kendi Serbest meslek sahipleri de büyük bir ihtimalle ücretleri bu kadar zam yapamadılar. Çünkü yapsalar biliyorlar ki bunu da sizler de açık radyo dinleyicileri de günlük hayatlarında bunu gözlemliyorlardır. Bir şey gidiyorsun kahveye. Geçenlerdi benim başıma geldiği için söyledim. 12 liraya çıkmış single espresso 10 liraydı biliyorum sabahları. Oraya uğrayıp bir kahve içiyorum. benim Dedim ki yapmışsınız. Bu aslında 3-4 hafta oluyor. Evet dedi ama aslında 14 lira yapmamız lazımdı. Yapamıyoruz çünkü müşteri kaybedeceğimizden korkuyoruz diyor. Yani uzun lafım kısası bu enflasyon bu kadar yükselmesi yönetimi de bence çok ciddi ölçüde şaşırttı. Ve yaptığı asgari ücrete yaptığı ki o bekliyordu diğer ücretlerde en az bu kadar altlar. Ondan sonra Bu tamamen erit. Bu son iki ay sayı yüzde yirmi beş enflasyon yani iki ayda. Şimdi şeyler de gösteriyor ki e, hani peki yükseldi yüzde elliye çünkü sanayi bakanı başka sözcüler de biliyorsunuz şey iddiasındaydılar İşte bu yüzde kırkları bilemedim yüzde ellide zirve yaparsa oramızda düşecek. Öyle olmayacak çok açık gözüküyor. Bu da ne zamana kadar enflasyon yükselmeye devam edecek? Büyük bir ihtimalle önümüzdeki sonbahara kadar. Çünkü bakıyorsunuz geçen yıl aylık artışlar ne olmuş işte %1-2 civarında. Bu birdenbire işte Kasım, Aralık, Ocak'ta malum işte döviz kurumdaki patlamayla birlikte yükselmeye başladı. Üretici fiyatları zaten %100'ü buldu neredeyse %90'a çıktı. E şimdi küfede bu belli ki bu yıl bu artmaya devam edecek. Ya ne kadar artar? Valla %60'ı geçeceğin anlaşılıyor şimdiden %50 olduğuna göre. Çünkü bu birdenbire aylık artışların %1-2'ye falan düşeceği yok. Dolayısıyla zaten zor durumda olan yani 2020 yılı itibariyle zaten geçinmekte hele büyük kentler hele İstanbul'da özellikle geçinmekte büyük zorluk çeken Çok milyonlarca ücretli kesim ve ona bağlı olarak esnaf kesimi, kendi hesabına çalışan kesimi daha da bir yoksullaşmanın içine girdi. Zaten elektrik faturalarını, şimdi ne yapacaklarını da bilemiyorlar ama yani onlar da bu bir vahşet haline aldığını gördüler. insanlar ödeyemeyecek, ödeyemeyince elektrikleri kesilecek. Daha da kış devam ediyor ama elektrik Isınmayla da ilgili bir sadece Biliyorsunuz neredeyse Bütün şey evde Yaşam sürdürebilmek için Elektriğe ihtiyaç duyar hale geldik Yani Dolayısıyla Önlerinde bir iki ihtimal var Ya bir an önce O zaman daha beter olmadan işler seçim yapalım diyecekler mi Orada çok ciddi engelleri var Çünkü seçim yasasını ...da ciddi değişiklikler yapmak istiyorlardı. Bunun belki ayrı bir konu mu Başka bir zaman konuşuruz. <gülüyor> e, o bir yıldan önce yani bugün yapsan da daha doğrusu yarın yapsan değişikliği... ...bir yıldan önce zaten bu geçerli olmuyor. Uygulayamıyorsun yaptığın değişikliği. E, o zaman Haziran'a doğru gidiyoruz 2023 Haziran'a. E, o arada daha beter hale gelirse bu siyaseten kabul edilir değil tabii kendileri açısından, yönetim açısından. Öbür alternatif asgari ücrete bir daha. O zaman altı ay sonra, Haziran'da büyük bir ihtimalle, belki o kadar da bekleyemeyecekler. Bir daha zam yapacaklar. ve bu tabii bir taraftan da hani altında ezdirmeyelim diye sadece asgari ücrete yapmıyorsun. O zaman memur maaşlarına da yapıyorsun, emekli De maaşlarına da yapıyorsun ve artık tabii bu ücret artışları <gülüyor> enflasyon karşısında eriyen şeyi, real gelirleri satın alma gücü şeyini, seviyesine erimekte olan, seviyesini ancak arkadan geriden takip edebilecek, artı enflasyonu daha da artıracak. Peki Seyfettin bir şey sormak istiyorum bu noktada. Ha, Seyfettin, bir e, tam evet, noktada doğru, bir şey sorabilir miyim? Istedim. ha tamam ya yani ben de ona bağlı bir şey sormak istiyorum zaten bu e, orta sınıfın enflasyonun eği ile beraber e, beklenin çok üstünde <gülüyor> yükselmiş olması kesin zaten rakamlar öyle gösteriyor herkesste <gülüyor> bu konunun uzmanları da aynı şeyi yazıyorlar ama bu orta sınıfın e, ciddi şekilde çöküşe gitmesinin sürdürülebilir olup olmadığı üzerinde de Yani yalnız ekonomik değil sosyal ve yasal olarak da sürdürülebilmesinin mümkün olmadığı gibi bir izlenim ediniyor insan. Valla mümkün değil derken şimdi sürdürülebilir. Tabii ne kadar sürede mümkün değil. bunun böyle devam etmesi. Ya yani bu tartışmaya açık bir konu. Çünkü insanlar da dişlerini sıkıyorlar. Gerçi şöyle diyeyim. Dişlerini sıkıyorlar ve bir umutla seçim olur. İşte bu yönetim, çünkü çoğunluk bu yönetimi sorumlu tutuyor. Açık yani bu gidişatta. ve <gülüyor> Anketlerde bunu gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki oy erimesi olağanüstü. Yani en e, imser Adalet Kalkınma Partisi açısından en imser anketlere bile baksanız der, 10 puan kaybetmiş. Bu çok açık. Şimdi bu e, İnsanlar da diyorlardı ki işte bir seçimde yönetim değişir. Ha, tabii yeni gelecek de ne kadar gözünü düzeltir ama başka çayda olmadığına göre bir, büyük bir umutla aslında seçimi bekliyorlardı ve dişlerini sıkıyorlardı. Şimdi dişlerini o sıkmaktan neredeyse dişleri dökülür hale geldi. Ha, bir caizse. Ee, ama dediğim gibi yani tabii ki gösteriler vesaire olabilir ama Ee, sonuçta belli ki şeye yüklenerek orada da ne kadar manevra alanları kaldı onu da bilmiyorum ama e, yakıtı akaryakıtı sübvansiyon ederek çünkü en son kamyoncular da değil mi taşıma da e, şeye girmiş iyi e, mazotu nasıl geri alacaklar tabi ki geri alabilirler elektrik faturalarını sübvansiyona karar verirlerse Tabii ki hafifletebilirler ama bunları yaparken de bütçeden çıkacak bu paralar. E orada da para kalmadı. Yani çok önemli açmazlarla, ciddi açmazlarla karşı karşıyalar. Ya da asgari ücret, emekli ve şey para basarak e, memurlara ve emeklilere işte asgari ücretle birlikte önümüzdeki 3-4 ay sonra yeniden ciddi bir artış yaptıklarında Hem şey bu sefer ezilecek küçük boy orta şirketler çünkü onlar ben farkındayım. Onlar da önemli bir kısmı bu asgari ücrete mecburen hani yasal bir şey çalıştıranlar tabii. SGK'ya kayıtlı işçi çalıştıranlar için konuşuyorum. Bir ihtimal de zaten kayıt dışılık da artacak. Bunu daha önceki şeylerde de gördük. Asgari ücretteki yüksek artışlar birkaç defa oldu geçmişte. O sonra etki geçiyor ama önce bir kayıt dışılıkta da bir artış oluyor. Şimdi çok daha ciddi herhalde kayıt dışılığa başvurmaya başlayacaklar ama bu mümkün değil. Büyük bir çoğunluk için. yani Kayıtlı işçiyi kayıtsıza SGK'da silemez şeyini. Dolayısıyla mecburen en azından asgari yeni asgari ücreti verecekler. Yani verdiler zaten. Ee, ama onun üstüne ne kadar arttırıyorlar o belli değil. yani Biraz önce ben Hep asgari ücret üzerinden gittim ama uyardım da e, asgari ücretin üzerinde ücret alanların ücretleri kesinlikle %50 artamaz. Artmayacak. Dolayısıyla evet. onlar daha da beter. Yani orta bunun orta kesimi, orta üst kesimi bana söylersen daha da büyük bir şeye uğruyor şu anda uğramakta. E, Zaten almak işleri e, hızla düşüyor. Eğer Seyfettin Bey eriyor. E, bunu ama ne yapacaklar? Yani sürdürülemez. Tabii ki iki yıl, 3 yıl sürdürülemez. Ama bir yıl, bir buçuk yıl sürdürülebilir mi? E vallahi, bilmiyorum. Bu Türkiye'de sürdürülür herhalde. Yani başka yerde olsa çok ciddi e, nünayişler olurdu, büyük gösteriler olurdu. E, ama yani olur da ne olur onu da bilmiyorum. Ee, Seyfettin Bey sizin bu bahsettiğiniz zaten sorunun e, yansımalarını görüyoruz. Geçtiğimiz son iki hafta içerisinde bir dizi fabrikada çorap fabrikaları, tekstil fabrikaları, e, şimdi kuryeler hepsi e, eylemler gerçekleştiriyorlar. Tam da bu sebeple onlar aslında asgari ücretten biraz daha yukarıda maaş alanlardı. Evet. Şimdi hepsi asgari ücretin bile altında kalmış durumda daha önce aldıkları zamlardan dolayı. Hatta toplu iş sözleşmesi yapmış olanlar Ekim ayında Kasım ayında dahi onlar bile şimdi tekrar zam talep ediyorlar. Tam da aslında benzer bir durumdan dolayı hep bak ben takip ettiğimiz kadarıyla işverenler asgari ücretin üzerinde maaş alanları %10 ile 20 arası zam yapıyor. İşçiler ise %50 için mücadele ediyor. Aynen bu yani çok teşekkür ederim bu e, şeyleri hatırlattığın için tabloyu verdiğin için e, aynen öyle hatta belki hiç vermeyenler bile var e, asgari ücrete kadar yükseltiyor yeni asgari ücrete tamam diyor ben yasaya uydum beğenmeyen şeyde bilir yani işinden ayrılabilir diyor herhalde bilmiyorum evet. yani bir kısmının gücü de yok buna bu e, Yani işverenler bu arada çok para kazanıyorlar değil tabii ki şey gelir milli gelirin dağılımı ücretliler ve şeyler arasında işte kar diyelim çok kısaca artık diyor buna tweet gelen kalan kısım yani orada tabii ki ücretlerin payı azaldı o rakamları vermedim onlara da bakmıştım ama Büyük bir ihtimalle şimdi daha da az azalacak Özellikle 2022 bu açıdan çok kritik bir yıl Yani şeyin olan sonuna geldi Bu yeni bir olay değil Sırf 2 ayda enflasyon çok yükseldi diye böyle oldu diye bir şey yok. Bu adım adım geliyordu 2018'den itibaren zaten inşaattaki büyük krizle birlikte Şey başlamıştı İstihdam yavaşladı İş gücüne katılmaya başladı İşsizlik artmaya başladı Ardından Covid geldi. Gerçi Covid etkileri önemli ölçüde telafi edilmiş gözüküyor. Yani Covid etkisinden dolayı bir ölçü dediğim istihdam kayıpları telafi edilmiş gibi görünüyor. Ama bir taraftan düşük büyüme, şimdi bakmayın bu yıl %10 onun üstünde gelecek ama 4 yılın ortalamasını alıyorsunuz, 2003, 2018 %3, sonra 19 %09, 2020 %1.8'e bu yılda %10 koyup topla böl 4'e %4 bile etmiyor. E şimdi bu %4 kaldı ki 2022'de de yani ciddi bir bu %10'luk şeyde baz etkisi var tabii geçen yılın. Önemli ölçüde tamamen değil. e Şimdi 2022'de böyle bir 5 yıl aldığınız zaman bu yıl beklentilerde %3-4 bilemedin hatta daha düşük bir büyüme dayı bekleyenler var uzun lafın kısası bu 5 yıl 2022'nin sonunda benim görüşüm manzara şu olacak büyük bir ihtimalle %3 civarında bir ortalama büyüme bu şeyi bırakıyorum 1950 öncesini işte savaşlar oldu bilmem büyük depresyon 1930'larda işte tarım fiyatları olağanüstü i̇şte o dönemleri bırakalım Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1950'den sonra Türkiye tarihinde hiçbir 5 yıllık dönemde Türkiye ekonomisi böyle %3 büyümüş olmayacak. Bunun çok ciddi istihdam ilişkisi e bu... üzerinde etkileri var, gelirler üzerinde ve tabii ki orta sınıfın konumu itibarıyla çok ciddi etkisi olmuş. Yani evet, çok bizim bildiğimiz 1980'lerde dönüp tarihe baktığımızda bir dönüm noktası ve bu girdaptan Tabii ki hatalarla da bu ağırlaştırıldı yani Allah uygulanan bu iktisat politikası faizi düşüreceğim inadı işte neye mal olduğunu gördük. İki ayda yüzde yirmi beş enflasyon kaldı ki daha hiper enflasyondan söz etmiyoruz çünkü başka teoriler de var yüzde otuz kırkı geçince başka mesela Arjantin örneği var vesaire Lübnan örneği var T24'te Ercan Uygur güzel bir yazı yazdı Lübnan üstüne. Yani bakıyorsun o tehlike de var aslında Çünkü aman enflasyona ezdirmeyelim diye Olmayan paralarla maaşları, ücretleri kamuda arttırmaya başlayıp Bunu özel sektöre sirayet ettirmeye çalışmak için Sürekli ocağa odun atmak lazım Yani para basmak lazım Çünkü bütçede para basmadan böyle bir imkan yok Borçlanma imkanları çok kısıtlı yani borçlanabildikleri zaman da olağanüstü yüksek faizden borçlanıyorlar. Çünkü piyasa faizleri düşmedi tabii. Yani istediğin kadar Merkez Bankası faizini düşür. Kamu bankalarına da talimatla kredi faizlerini bir miktar düşür. E ama piyasa bunu bu, bu, Tabii ki kabul etmiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir de daha yukarıdan baktığımız zaman bu son 5 yıl 2022 ile birlikte bence Türkiye iktisat tarihinde de Hiç olmadığı kadar kötü bir dönem olarak yaşandığı görülecek. Darip evet bu, bunu konuşmaya konuşma devam sonra edeceğiz. O krizin etkileri telafi ediliyordu en azından gelirler ve istihdam açısından ve sonra tekrar işte şu veya bu nedenle bir büyüme oluyordu. Çoğunlukla son yıllarda tabii dışarıdan alınan borçlar sayesinde, uluslararası bol likidite sayesinde oldu. şey Pabuç gibi bir cari açık. Çünkü Türk lirası da nispeten aşırı değerli bir konumdaydı bu sermaye akımları yüzünden. Böyle gelindiğini, kaça kadar gelindiğini aslında 2018 bence bu trendin sonu oldu. Evet, yeni süreyi de bitirdik, süreyi de bitirdik biraz açtık bir arada. Ama çok kritik bir dönemde olduğunu tespit edelim ve dün akşam o saat 10'dan sonra da Kılıçdaroğlu'nun eee Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturasını faturamı ödemeyeceğim diye bir Öyle bir şey, haber bulmama haber yoktu. <gülüyor> Evet, bu çok daha şeye yani. Evet Evet işte onu konuşmaya devam edeceğiz ve vatandaşlara da çağrı yapıp Twitter'dan Erdoğan'ı kitleyerek faturalarını göndermelerini istedi bakalım neler, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz sebettin çok teşekkür Oo. ederiz görüşmek üzere. Benim, görüşmek üzere Evet bu sürdürülebilirlik tartışmasında bunu bilseydim daha biraz daha şey olurdukları <gülüyor> Daha az iddialı olurdum. Yani bir, bir buçuk yıl bir şey olmaz derken. Peki nasıl konuşuruz belki? Gelecek 15 gün sonrayı beklemeden de konuşma fırsatı buluruz belki. Çok evet. teşekkürler. Görüşürüz. İyi yayınlar.